Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı eşrefolu Rumi Hazretleri Tevbe edenin yapması gerekenler Tevbeden sonra kişiden değişmesi beklenir. Öncelikle sohbetlerinin muhtevası kimlerle bir araya gelip Neyi konuştukları hususu TB'nin ilk şartıdır. Bir şey olmamış gibi eski çevreyle bir araya geliniyor ve aynı mevzular konuşuluyorsa TB'nin işaret ettiği yola girilmemiş demektir. Zira TB'nin ruhuyla uyuşmayan arkadaşlar kişiyi TB'nin yolundan uzaklaştırır. Bu sebeple TB'den çevresini değiştirmeli, eski arkadaşlarından ayrılıp TB'kar yoldaşlar edinmeli. Böyle yaparsa sırat-ı müstakim üzre olur. Zira kişiyi sohbet arkadaşlarının kanı çeker. Kıyamet gününde bile insan sohbet arkadaşlarıyla olur, her yere onlarla gider. Demek ki bozguncularla arkadaşlık eden onların fiillerine de ortak olur. Böyle olan ahirette pişmanlık içinde ''Yazık bana.'' ''Keşke şu kişiyle dost olup onunla ahbaplık etseydim, keşke şu fasık kişiyle dost olup sohbet etmeseydim de kıyamet gününde onunla dirilip bu azaba maruz kalmayaydım.'' der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. ''Kişi dostunun dini üzerinedir. O halde kiminle dost olduğunuza dikkat edin.'' Alimler, hadis-i şerifin işaret ettiği manaya bakıp birini kendisiyle tanımaya çalışmayınız. Onu arkadaşlarına bakarak öğrenin. Kişinin hali arkadaşından belli olur. Zira arkadaş, arkadaşının yaptığını yapar der. Alimler, kişinin durumuna en çok arkadaşı şahittir demek isterken şunu da derler. Arkadaş Arkadaşının huyunu kaparken haberi bile olmaz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şu iki hadisi şerifle bu hususa dikkat çekiyor. Her kim bir kavmin içine karışır ve kaynaşırsa onlardan olur. Kötü arkadaşlarla olanın durumu, demirci dükkanında oturanın durumu gibidir. Demirden çıkan kıvılcım yakmasa da, Demirin kokusu insanın üzerine siner. Mevlana Celaleddin-i Rumi de Kuddise sırrıhu bu manada güzel bir beyt söylemiştir. Salihlerle sohbet edersen salihlerden olursun. Sakın zalimlerin sohbetine gitme, sen de onlardan olursun. Şeyh Sadi Şirazi, böyle yaramaz insanlarla sohbet edenlere, daha kitabının başlangıcında nasihat etmiştir. Kişi hep iyilerle sohbet etmeli. İyi insanların kemalatı ve güzel huyları, yakınlarında yaşayanlara geçer. Şeh Sadi şöyle anlatır. Bir gün hamamda, İnsanların bir taşın içine koydukları güzel kokulu çamuru başlarına ve sakallarına sürdüklerini gördüm. Bu o kadar güzel kokan bir çamurdu ki kokusunu ben de aldım. Gönül diliyle ey çamur dedim. Bu şeref ve izzete nasıl kavuştun? Misk misin amber mi? Gönül alan kokunla sarhoş oldum. Hal diliyle beni şöyle cevaplandırdı. Hakir bir toprak parçasıyım. Lakin bir süre gülle birlikte bulundum. Gülün izzeti, kemali ve güzelliği benim içime işledi. Güle yakınlığım ve kendisiyle sohbetim sayesinde azizlerin başlarında ve sakallarında kendime yer buldum. Yoksa hakikatte bildiğin toprağım. Ey aziz! Tevbe edenin yapması gereken ilk şeyin Eski arkadaş çevresinden Ve sohbetlerinden uzaklaşmak olduğunu öğrendin Tevbe edene lazım olan ikinci şey Sureti değiştirmektir Yabancıların suretinden çıkıp Sufilerin ve salihlerin suretini edinmelidir Zira Sufi ve derviş kılığıyla Kolay kolay günah işleyemez İşlerse Halk onu ayıplar Bu kıyafetle Bunu yapman doğru mu diye sorar Kişi de halkın ayıplamasından utanıp bu günahı bırakır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir kavme benzerse onlardan olur. Tevbe edene üçüncü vacip olan kişinin yiyip içtiğine dikkat etmesidir. Tevbe eden, haramlardan ve şüpheli şeylerden uzak durmalı. Yoksa şüpheli şeyler onu tevbeden önceki haline döndürür. Yiyip içtiklerine dikkat etmek, sufi suretine girmek üzere hırka giymek, tevbe etme ve evliyaya ulaşmanın şartlarındandır. Talip öyle yapmalı. Sünnet üzere giyinmeli, elbiseleri sünnete uygun olmalıdır. Sünnet olan, şeyhlerin dervişlerine giydirdiğidir. Sufilerin giydiği, haramdan ve şüpheden uzaktır. Kişinin elbisesinde haram olsa, bu haramdan kurtulmadığı sürece, Hak ala farz ve nafile ibadetlerini kabul etmez. Rasulullah Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Biri on dirheme bir elbise alsa, on dirhemden biri haram olsa, Hak ala o kişinin farz ve nafilelerini kabul etmez. Sufi olmaya talip olan, giydiklerini temiz tutmalıdır. Gönlündeki niyet, sünnete ve meşayihin yoluna uyup sıcağı ve soğuğu defetmek olmalıdır. Allah ona rahmet etsin. Şeyh süfyan Sevri evinden çıkıp dervişlerin yanına gelir. Dervişler kendisine hırkasını ters giymiş olduğunu hatırlatırlar. Hırkasını düzeltmez. Dervişlere... ''Bunu Allah rızasını düşünerek giydim. O an ters olduğunu görmedim. Şimdi sizi memnun etmek için onu değiştiremem. Allah rızası için yaptığımı halkın rızası için değiştiremem.'' der. ''Haklı, halkın rızası için ırkasını değiştirseydi riyaya girecekti. Kimi fakirler bir ömrü bir gömlek içinde geçirmiş. Allah ondan razı olsun.'' Emir rolümünün Hazreti Ali üç gümüşü aldığı bir gömleği giyerdi. Gömleğinin kollarını parmaklarının hizasında kesmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ondan razı olsun Hazreti Ömer'e şöyle buyurmuştur: Dostuna kavuşmak istersen gömleğini yama, ayakkabını dik, emelini kısa tut, doyuncaya kadar yeme. Hikaye edilir ki Bağdat Camii'nde yaz-kış aynı elbise giyen biri varmış. Ona neden üzerinde hep aynı giysi var demişler. Şöyle cevap vermiş. Çok elbisem vardı. Rüyamda cennete girmiştim. Fakirlerden oluşan bir topluluğun yemek yediğini gördüm. Onlara katılmak isteyince melekler gelip koluma yapıştı. Onlardan koparıldım. Bana bu topluluğun dünyada birden fazla elbisesi yoktu. Seninse iki gömleğin var. Bunlarla oturamazsın dediler. Bu rüyadan sonra bir çeşitten fazla gömlek giymeye dair söz verdim ve ölünceye kadar da böyle kalacağım. Çok fazla ve çeşitli giyinmek şöhret sevgisindendir. Allah ona rahmet etsin. Şeyh Bayezid Bistami'nin bir tek gömleği varmış. Öldüğünde bu gömlekten fazlasını bulamadılar. Allah ona rahmet etsin. Ebu Hafız Haddad şöyle der: Fakirin sufiliye hevesedenin elbisesinde yeni bir şey görüldüğünde artık ondan hayır bekleme. Asabe suffe oturup yatarken kendileriyle toprak arasına bir şey koymaz bir şey koymayı çirkin görürlermiş Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Hak ala, gücü yettiği halde güzel elbise giymekten vazgeçene cennet elbiselerini giydirir